''Uyan artık ey insan, uyan artık ey insan, güvenme hiç yaşına, hüküm kesinleşince itirazlar boşuna, oyun bitmek üzere uzatmaları dahil, yemin ediyorum ki çok dakiktir Azrail. Hiç mi uyandırmıyor seni bunca afetler, bu şehvet yangınları, bu azgın cinayetler Hiç mi uyandırmıyor boş kalan bu kucaklar Bu faiz depremleri, bu yıkılan ocaklar Hiç mi uyandırmıyor bu mabetler, ezanlar Teslim dilekçesini secdelerde yazanlar Bu kainat, bu denge, bu gökler, bu yıldızlar Saniyede 300 bin kilometrelik hızlar 18 bin aç çocuk can verirken bir günde Kaç 18 bin dolar savrulur bir düğünde Nasıl taşır bir insan bunan körce utancı Hiç mi uyandırmıyor seni bu kadar sancı Yetmiş trilyon hücre bir insan bedeninde ne kavga var ne isyan hiçbirinin geninde kaç bin katrilyon atom dönerken damla suda sen Kur'an'a harbaçmış bekliyorsun pusuda uyan artık ey insan sen bir ilah değilsin o kibirli dik başın secdelere eğilsin. Aldanma cübbelerin parlak nakışlarına Alçak diktatörlerin üstten bakışlarına Uyan artık ey insan Gerçek düşmanı tanı Sana tuzaklar kuran o lanetli şeytanı Sinsidir, dost görünür Seni vurur arkadan Bin bir maskesi vardır Her boya, her markadan Uyan artık ey insan, yetmez mi bunca zillet? Kaderinde yazmıyor bu kokuşma, bu illet. yargılı infazlar boğuyor vicdanını, Bu çağdaş cehaletten kurtar şu irfanını. Sen ki özünde şeref, fıtratında asalet, Ne sen sürün yerlerde, ne sürünsün adalet. Aç artık çapaklanan o gönül gözlerini Bak da gör her zerrede kudretin izlerini Nankörlüğün yeri yok gönül tahtında senin Allah'a şükrün için yeterlidir bir cenin Bil ki bütün melekler senin ceddine hayran Sen olmasan olmazdı bu alemler bu devran Uyan artık ey insan, bak mesaj var Rabbinden, Diyor ki, olmak için o cennetin ehlinden, Önce mülkün sahibi Malik'i bilmek gerek, Sonra bütün putları gönülden silmek gerek. Uyan artık ey insan, şakaya gelmez zaman, Hiç kimseye verilmez, o son nefeste aman Bir sınav ki önünde seçenekler sanma çok Ya Kur'an ya da hüsran Üçüncüsü bil ki yok Ya Kur'an ya da hüsran Üçüncüsü bil ki yok